Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim İmam Bukhari Rahimullah'ın ahlak hadislerini topladığı El-Edeb-ül-Mufret adlı kitabımıza devam ediyoruz. En son 151'i okuduk. 152. numaralı hadisimiz zayıf kardeşlerim. Onu öyle not alalım. 153 numaralı hadis. Evet. Çocuğu düşük, ölü olan kişi. 153. Abdullah bin Mesut'tan radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden hanginizin mirasçıya bıraktığı malı kendi malından daha sevgilidir. Oradakiler ey Allah'ın elçisi. İçimizde kendi malını mirasçısının malından daha çok sevmeyen yok ki dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İyi bilin ki sizden hiçbirinizin kendim alım mirasçısının malından kendisine daha sevgili değildi. Senin malın önceden hayır hayır işleyerek ailete hazırlık olacağı olarak harca, harcadığındır. Mirasçının malı daha hayır yollarına har, harcamayı geriye bıraktığındır. Evet. Abdullah Mesûud radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabesine bir soru soruyor ve diyor ki Hanginizin malı, mirasçısına bıraktığı malı kendi malından daha iyidir, daha sevgilidir. Dediler ki ey Allah'ın Resulü muhakkak ki bir kimsenin kendi malı mirasçısına bıraktığı maldan daha hayırlıdır. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şunu iyice bilin ki buyurdu. Muhakkak ki bir insanın mirâhcısına bıraktığı malı kendi malından daha sevgilidir. Çünkü senin malın daha önce takdim ettiğin mirâhcısına bıraktığın malın ise geciktirdiğindir. Buyurdu Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Kardeşlerim ne kadar hadiste Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam bir insanın Kendi malından bahsediyor. Bu mal öldükten sonra ne olacaktır? Mirahçısının olacaktır. Hayattayken ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu mirahçısına nispet ediyor. Aslında hadise baktığımız zaman、Hı. kardeşlerim, insanın daha hayattayken、Cereler. eğer mal kazanmış ise bu malını aslında Allah yolunda kazanmış. harcamasının önemine binaen önemini vurgulayan bir rivayet. Yani düşünün ki bir insan ne kadar mal toplamaya, mal harcam,、e, mal biriktirmeye,、e, malik kazanmaya ne kadar hırslı olursa olsun ve eğer ki o maldan Allah için bir şeyler yapmışsa, Allah yolunda harcamışsa.、E, zekatını vermişse veya nafakasını yapmışsa, fakirlere, muhtaçlara yardım etmişse, işte asıl malı kendisine faydalı olan nedir? O malıdır. O yüzden、e, hani bir söz vardır, sen mezardayken malının hesabını verirken nedir? Mirasçılar senin malını paylaşmaktadırlar. Asıl burada vurgulanan nedir kardeşlerim? Eğer insanın dünyadayken Allah Azze ve Celle ona mal bahşetmiş ise onu kendi lehine ne yapması gerekir? Hayra çevirmesi gerekir. Çünkü yarın ne yapacaktır? Ee, ölümünden sonra o malın kendisine hiçbir ama hiçbir nedir faydası yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi muhakkak ki sizin katınızda olan tükenir ama Allah katındaki bakiidir, kalıcıdır, tükenmez diyor Allah. Azze ve Celle. O yüzden kardeşlerim, eğer Allah size mal bahşetmiş ise, mal olarak kızıktlandırılmışsa bahşetmiş ise ne yapmak gerekir? Daha hayattayken insanı bunu Allah yolunda harcaması gerekir ki, yarın ahirette onu ne olsun, dağlar büyüklüğünde、e, bir sevap olarak bulsun. Kardeşlerim, Ayşe Hanımızın (radıyallahu anh)ın rivayet ettiği hadiste,、e, Kendisine bir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kurban kesmiş veya bir koyun kesmiş ve <gülüyor> kolu dışında veya budu dışında hayvanın bütününü ne yapmışlardı, infak etmişlerdi. Allah Resulü soruyor koyunu ne yaptınız? Dediler ki ey Allah'ın Resulü koyunun tamamını infak ettik, sadece bize de ne kaldı? Bir butu kaldı. Bunun üzerine diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Deseniz de hayvanın e, hepsini e, budu dışında hepsini infak ettiniz. Yani ne diyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Onu da infak edilmesini ve Allah yolunda harcanmasını istiyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Kardeşlerim、e, mal şöyle ya da böyle daha anne karnındayken Allah Azze ve Celle'nin insanlara bahşettiği rızıktır. İnsan ne yaparsa yapsın, ee, hangi yollara başvurursa başvursun, hangi vesilelere başvurursa başvursun, sonuçta mal olarak sizin elinize geçecek ancak ve ancak Allah'ın sizin, sizin için takdir ettiğinin dışında değildir kardeşlerim. Mesela hacle alakalı ibadetlerde Allah Hazreti Celle diyor ki, onlardan kimileri vardır ki Rabbana a'tinafid dünya. Yarabbi bize sadece dünyada verdeler diyor. Allah Azze ve Celle diyor onlara verdikçe verir diyor. Ama onların ahiretten hiçbir nasipleri yoktur diyor Allah Azze ve Celle. O müminler ise ne derler? Rabbana aatin fi dunya hasana wa fi ahiret asana. O kınadır onlar. Ya Rabbi bize hem dünyada iyilik ve hem de ahirette iyilik merve bizi cehennem azapından koru. Her ne kadar bir Müslüman Dünyadaki rızkını talep için çalışsa da ahiretteki hazrını hiçbir zaman unutmaması gerekir kardeşlerim. Yani ben sadece bu dünya için yaşıyorum düşüncesi sadece ve sadece kafirlerin düşüncesidir. Müslüman böyle bir düşünceye kapılamaz kardeşlerim. Düşünün sahabenin hayatını Allah Resulü aleyhissalatu vesselam belli sebeplerle sahabesini zaman zaman sadaka vermeye Allah yolunda infak etmeye davet etmiştir. Böyle bir davette Hazreti Abu Bekir radıyallahu anhu getiriyor malının tamamını bırakıyor ve diyor ki, ey Abu Bekir ailene ne bıraktın? Diyor ki, Abu Bekir radıyallahu, anh, ey Allah'ın Rasulü ben aileme Allah'ın faslını bıraktım. O yeter. Bunu yaptığı zaman işte o sayede ki Abu Bekir radıyallahu anhu İşte bu tür amelleriyle bu ümmet içerisinde, insanlık içerisinde Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam'den sonra bütün Adem aleyhisselam'dan ta ki kıyamete kadar insanlığın en hayırlısı Allah Resulü ve Peygamberlerden sonra insanlığın en hayırlısı Hazreti Ebubekirdir kardeşler. Ki bu ümmanı hak etmiş birisidir Allah bütün sahabelerden razı olsun. Kardeşlerim sahabe evet her ne kadar rızık için çalışsalar da Allah yolunda harcamasını da çok iyi biliyorlardı kardeşlerim. Düşünün bir Osman radıyallahu anhu kıtlık bir zamanda Medine'de kervan geliyor. Medine'de aç insanlar var. Kıtlık var. Ve ticaret ehliyle uğraşan zenginler hemen Hz. Osman radıyallahu anhu'ya gidiyorlar. Diyorlar ki ey Osman malını bize ver. Hayır diyor vermem. Bugün ben Bir bire yedi yüz verene ben bu malı satacğm diyor. Tabii hiç kimsenin gücü yetmiyor. Osman amma da tamakar olmuş diyorlar. Hazreti Osman gidiyor kardeşlerim bütün kervandaki malı Medine'de ne kadar fakir fukaralar varsa hepsini Allah için infak ediyor. Evine döndüğünde hanımı diyor ki, ey Osman ne, evi ne getirdin? Biz de açız. Vallahi diyor fakirlere dağıtmaktan. Ben diyor kendi evimi unuttum diyor Hazreti Osman radıyallahu anh. Yine bir savaşta Allah Resulü Aleyhisselam'ın ordusu donatılacak ve getiriyor Hazreti Osman bütün bir orduyu donatıyor kardeşlerim. Allah Resulü bakıyor, vallahi diyor Osman radıyallahu anh'u bundan sonra ne yaparsa yapsın ona hiçbir şey zarar vermez diyor kardeşlerim. Böyle bir sahabeyi görün ki kardeşlerim maalesef Medine'de Allah'ın haram kıldığı yerde ne yapıyorlar? Canına kıyıyorlar. Ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zurnuren dediğimiz iki nur sahibi yani Allah Rasulü Sallam'ın iki kızıyla evlenmiş biri vefat ettiğinde diri diğerini almış bir mübarek bir sahabe Allah'ınlardan razı olsun kardeşlerim. Tabii ki insan mal için çeşitli vesilelere sarılacaktır, kendi yaşısını kazanmak için muhakkak çalışacaktır ama Sadece gaye, hedef, mal kazanmak değil, malı kazanmayı bildiğim gibi Allah yolunda da harcamasını bilmek gerekiyor kardeşler. Ki yar ne olsun o bizim lehimize olsun aleyhimize olmasın. Çünkü ne diyor? İnsan kavre gittiği zaman cenazeyi üç şey takip eder diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Arkasından kim gelir? Düşünün ki vefat etmişsiniz, tabutun içerisinde sizsiniz. Sizi takip eden üç şey vardır. Birincisi nedir? Aileniz, akrabanız. İkincisi nedir? Malınız. Malınız, mülkünüz. Üçüncüsü de amelinizdir diyor Allah Resulü Selam. Ameliniz sizinle beraber kalır. Malınız ve akrabalarınız da diyor o malınızı paylaşmak için ne yaparlar? Geri dönüyorlar. O yüzden aleyküm selam ve rahmetim. İnsan bu dünyada Allah'ın kendisine bahşettiği rızıktan lehine olacak şekilde muhakkak Allah yolunda harcasın ki ne yapsın? Yarın kıyamet günü inşallah kurtardık.、E, kendisini kurtaran amellerden, sevaplardan olsun. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Evet, 154 numaralı rüvayet. Abdullah bin Mesud'un bakan telefondan bakabilir. Evet. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet etti. Siz kimi kısır olarak görürsünüz? Asal, kısır çocuğu doğmayan kimsedir deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır gerçek kısır kendisinden önce ahirete çocuklarından hiçbirini göndermeyen kimsedir buyurdu. Evet. Kardeşlerim eee Daha önceki rivayetleri hatırlayacak olursanız İmam Bukhari Rahimullah'ın getirdiği her kimin iki, üç iki, bir rivayette de bir tane çocuğu buluğ çağına, çağına ermeden önce vefat ederse nedir? Cehenneme onun için bir set olur buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselam hatta bir rivayette o cennetin kapısında durur, cennete girmez. Ya Rabbi annemi Babamı da cennete gir de, girdir der diyor. O da Allah Azze ve Celle ona ne yapar? Annesi ve babasıyla birlikte cennete girmesine müsaade eder. Bu aynı、e, şekilde buna benzer bir rivayet kardeşlerim.、E, rakub kelimesi kısır. Çocuğu olmayan veya çocuğu ölen aslında kimseye denir.、E, Sahabeye sorduğunda kısır nedir? İşte çocuğu olmayan kimseye Kısır denir ey Allah'ın Resulü, hayır diyor, bu dediğiniz gibi değil diyor. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözlük manasından mecazi manasına gidiyor. Ve diyor ki kısır, asıl kısır odur ki hayattayken kendisinden önce hiçbir çocuğu ölmemiş kimsedir diyor. Daha önceki rivayetlere uygun olarak. Kardeşlerim tabi ki burada、e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve dolayısıyla dinimiz kardeşlerim, İnsanları hazırlarken dünya hayatında, çünkü biliyorsunuz dinimiz hem dünyanın saadetini hem de ahiretin saadetini bize vaat eder. Tabi ki dünya saadeti derken maldan mülkten bahsetmez kardeşlerim. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki, ''Aceben li emri'l mu'min'' Mü'minin işine şaşılır diyor. Çünkü onun her işi hayırdır. Ve bu özellik sadece müminde olur diyor, başkasında değil. Neden? Ona diyor bir musibet gelse sabreder. Onun için hayırdır. Ve başına bir musibet gelse, şey, onun başına bir iyilik gelse şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Başına bir musibet gelse, bir bela gelse, bir ezah gelse ne yapar? Sabreder. Bu da onun için bir hayırdır ve bu özellik sadece müminde olur diyor Allah Azze ve Celle. Aliyeu sallatu vesselam. Düşünün ki kardeşlerim, bu rivayetleri okuyan bir kimse ve işte henüz bülbülcü çağına ermeden de bir çocuğu vefat eden bir kimse. Allah hepimize esenlik versin, selametlik versin kardeşlerim, hayırlı uzun ömür versin. Düşünün ki böyle bir bela gelebilir mi? Allah korusun, hepimizin başına gelebilir. Ama bu rivayetleri okuyan bu rivayetleri bilen bir insanın ne yapması gerekir kardeşlerim? Sabrelmesi gerekir. Ve sabrının da ecrini yalnız Allah'tan beklemesi gerekir. Bilirseniz sabredersiniz. Ama bilmezseniz neyi bileceksiniz? Eğer sizin herhangi birisinin henüz buluv çağına ermeden bir çocuğu vefat ederse o cennetin kapısında beklerdir. Ve daha sonra bu Ya Rabbi annem ve babam da olmadan ben bu cennete girmeyeceğim derdir. O da ne yapar? Annem de baban da sen de birlikte cennete girecek diyor Allah der diyor Allah Azze ve Celle. Eğer bunu bilirseniz, eğer herhangi birinin başına bu musibet gelirse veya başka bir kardeşimizin Allah korusun böyle bir başına musibet geldiğinde ne yapabilirsiniz? Sabrı tavsiye edebilirsiniz. Bak sabret ve sabrının da edrini ne yap Allah'tan bekle. Çünkü bak Allah Resulü Aleyhisselam böyle böyle diyor. Demek ki burada aslında o、e, çocuğun vefatıyla elde edilen、e, sevap, sabır ve o sabrın da sadece ve sadece Allah'ın sevabını umarak ne yapılması? Yapılması gerekir ki burada da Allah Resulü Aleyhisselam'ın sabra ve、e, başa gelen musibete sabretmeye... Ve bu sabrının da ecrini Allah'tan beklemeye bir teşvik vardır kardeşlerim. Evet. Allah hepimize esenlik versin, selametlik versin kardeşlerim inşallah. Evet. Devam edelim. İnşallah 155 numaralı rivayet. Abdullah bin Mesul radıyallahu anh'unun rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Size göre şampiyon yani baş pehlivan kimdir? Asad, o erkeklerin güreşte yenemediği kimsedir dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır gerçek şampiyon yani baş pehlivan öfkelendiğinde kendine hakim olandır buyurdu. Evet, kardeşlerim tıpkı biraz önceki kısır rivayetinde geldiği gibi, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam zaman zaman bu tür sorularla orada oturan kimselerin aslında dikkatini cebetmiştir. Ve bu sorusunda pehlivan kimdir veya siz pehlivan diye kime dersiniz? Sahabe tabi direk kelimenin kendisini anlıyor. Yani birisi de bize söylesе pehlivan kimdir işte baş pehlivan ne yapıyorlar işte kırpınar mı diyorlar güreşleri düzenleniyor. Ve ne yapıyor? Adam herkesi yeniyor, yeniyor, yeniyor ve şampiyon oluyor. Baş pehlivan oluyor. Allah Resulü diyor, kimdir pehlivan? İşte pehlivan herkesi yenen, sırtı yere gelmeyen kişidir, güreşçidir. Hayır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Sizin anladığınız gibi değil. Gerçek pehlivan o kimsedir ki öfkelendiği zaman öfkesine sahip olan kimsedir. İşte pehlivan bu. Yani asıl güçlü erkek budur diyor Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selam. Yani güçlülük, kuvvetlilik veya erkeklik birini devirmek veya sırtın yere gelmesi demek değildir. Ya öfkelendiğin zaman öfkeni hakim olabiliyor musun? İşte pehlivan sensin diyor Allah Rasulü aleyhisselatu vesselam. Kardeşlerim öfkenin hakikaten yaşantımızda yani kötü tesir olarak çok büyük etkileri vardır kardeşlerim. アダムギルアラスルアレイサラトウセラムデューキアウシニアラスルアラスルバナナシアテッ。アラスルデューキラタダクオフキレメン。アダムデューキアウシニアラスルアラスルデューキラタダクオフキレメン。アダムニテクラレデューアウシニアラスルアラエルナスルバナナシアテッ。ラタダプラダクダムヘルセフェリンデテクラレデューエルアッ。ラスルフキレメンデューキ Ey Allah'ın Resulü bana nasihat et. Allah Resulü öfkeni affedir. Demek ki gelen sahabe çok öfkelenen birisiymiş. Allah Resulü de aleyhissalatü vesselam onun öfkelenmemesine nasihat ediyor. Tavsiye ediyor. Bakın kardeşlerim öfkenin tesisine baktığınız zaman en başta öfkeyle kalkan zararla oturur. Doğru mudur? Öfkeyle kalkan Allah korusun adam öldürebilir mi? Evet. En alt seviyede, yani bunun en alt seviyesi nedir? Kalk kırar. Ya da borunu kırar. Kafasını da kırabilir. <gülüyor> ya da ne yapar? Yani ayrılıklara sebep olur. Yani o yüzden öfke hiçbir zaman、e, dinimiz tarafından asla ve asla、e, tercih edilen... veya övülen ahlak tipleri ahlak şey değildir kardeşlerim. Kötü bir ahlaktır bu yani. yani. Düşünün Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hayatına bir bedeli geliyor. Allah Resulü gidiyor veya duruyor. Arkasından sıkı bir şekilde diyor Allah Resulü vesselamın üzerinde kaba bir yani yumuşak olmayan haşil bir cübbe vardı diyor. Veya elbise vardı. Arkadan diyor bedeli geldi. Allah Rasulü Aşiretül Salâm'dan bir asıldı diyor şeyinden elbisesinden Allah Rasulün diyor boynundan izi çıktı diyor çünkü elbisesi haşil diyor muşak bir elbise değildi diyor. Düşünün kendi halinizi düşünün. Arkadan biri gelecek sizin elbisenizi yapacak çekecek ve buranız kızaracak iz kalacak yani canınız acıyacak. İster istemez ne yapar bir insan bir etki gösterir. Yavaş hocam gibi biri ise hemen etki tepki <gülüyor> geçirir <gülüyor> anında bir etki tepki refleksi olur sonuçta. Ama Allah razıdı tebessüm ederek kardeşler bakın yani şey durun hemen tebessümü yüzüne katır ve dönür. Ne istiyorsundur? Allah'ın sana verdiğinden bana mı verdir? Ben ve işinden ne, ne istiyorsunuz? Allah razı olsun. Hiçbir şey yok. Yeni bir bedeli geliyor. mescidin ortasına belirtir. Bütün sahabele hücum edir. Bakındır. Ve ona ne yapması gerektiğini öğretir.、Evet. Yani bunlar tabii ki kardeşlerim hepimiz insansız. Öfkeleniriz. Ee, güleriz. Ama bu rivayetleri bilen bir insanın ne yapması gerekir? Biraz daha halimselim olmaya çalışması gerekir kardeşlerim. Çünkü biz nedir? Öncelikle ilme değer veren bir topluluğuz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin ilk emri oku. فَعْلَمَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bil ki, Allah'tan başka ilah yok. Bunu bil. Önce bilmek zorundasınız. Sonra amel edeceksiniz. Yani biraz önceki musibetler başına gelen bir insan eğer bilirse Allah katında neyi beklediğini ne yapar? Sabreder. Bir sahabe savaş meydanında Artık dinlemmeye çekilmişler, biri de elinde üç beş hurma ile oynuyor. Başka yiyecekleri yok. Dürü ki Ey Allahım da söylü. Benimle diyor cennet yani gider savaşırsam bana ne var? Cennet var diyor. Demek ki diyor benimle aramda sadece bu hurmalar diyor. Atıyor hurmalarını, gidiyor cenk meydanına, savaşıyor ve inşallah şehit olarak ne yapıyor? Orada can veriyor. Niye? Biliyor ne olduğunu biliyor bu adam. Sonuçta ne var? Cennet var. Ve gidiyor cennet meydanına inşallah şehit oluyor. Bilirseniz bir şeyleri yaparsınız kardeşlerim. Allah'ı Allah'tan en çok korkan kimlerdir?、Anladım. Alimlerdir. Çünkü Allah'ı en iyi tanıyan onlardır. Allah'ı nasıl razı edeceğini bilir adam. Ne yaptığı zaman Allah azze ve celle'yi öfkelendireceğini bilir bu adam. Ondan ne yapar uzak durur. Allah'ın rızasını celbedecek her şeyi yapmaya çalışır. Niye? Çünkü biliyor. Yani düşünün adam <gülüyor> sınava gülüyor herkes gibi. Ya diye elli aldım, altmış aldım. Niye? Çok zordu. Adam çalışmamış. Aynı sınavdan yüz üstünden yüz alan yok mu? Var. Niye? Adam çalışıyor. Biliyor mevzuyu. O yüzden bilmek çok önemli kardeşlerim. Düşünün öfkenin ne derecede... Ee, kötü ve ahlak olduğunu bilen bir kimsenin de ne yapmaması gerekir kardeşlerim? Mümkün olduğu kadar tabi ki öfke dediğimiz gibi fıtri bir şeydir ama bunun eğer dini çerçevede bunu yapmaya çalışırsanız Allah da size muhakkak yardım eder kardeşlerim. O yüzden Müslüman uysal bir deveye benzer diyor Allah Resulü aleyhissalatü ve selam her zamanlı değil tabi ki. Allah Resulü selam kendi nefsi için hiçbir zaman intikam almamış ama ne zamanki Allah'ın haramları, Allah'ın dini, Allah'ın、e, hakkı çiğnendiği zaman ne yapmıştır? Allah Resulü Selam、e, şeyini giymiş、e, zırhını giymiş hem de çift zırhla gitmiş cenk meydanında savaşmış ve kafirlere gereken dersi vermiştir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Evet. Yine hadise baktığımız zaman bu da kardeşlerim cennete giden yolu kolaylaştıran hadislerden bir tanesidir kardeşlerim. Evet. 157 numaralı ribayet. 156, 156, 156. zayıf kardeşlerim. Öylece not alalım. 156 numaralı hadis ribayet zayıf kardeşlerim. 157. 157.、Evet. Abdullah İbn-i Mesud radiyallahu anh Hazreti Peygamber'e şöyle dediğini rivayet etti. Davet edin. Davetini kabul edin. Hediyeyi geri çevirmeyin ve Müslümanlara dövmeyin. Evet kardeşlerim. Abdullah ibn Musa Uth, adı Allah harcudan gelen rivayette Allah nasıl diyor ki, size davet edeni, size sizi davet edene icabet edin. Kardeşlerim, bununla alakalı olarak ee, İmam Nevevi ve İbna Abdül Bar, Allah kendilerine rahmet etsin, velime yemeğine. Eğer şartlar gerekiyorsa, yani bir düğün yemeğine eğer orada yapılan, oradaki yapılan şenlikler veya yemek İslam'a aykırı değilse o düğün yemeğine icabet etmenin farz olduğunu söylemişlerdir. Fakat Şeyh Halbani Rahimahullah, burada gelen rivayetin genel olması, bunu özelleştiren bir, Başka bir rivayetin olmaması sebebiyle, eğer bir insanın herhangi bir özrü, bir engeli manesi yoksa, davete icabet etmesinin gerekli olduğunu söylemiştir Şehabani, rahimullah. Allah kendisine rahmet etsin kardeşlerim. Anlaşıldı değil mi? Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem davet edenin davetini icabet edin diyor. Eğer bu velimeyimeyse İmam Nebevi gibi alimler bunun farz olduğunu söylemişler. Ama Şeyh Halben Rahimullah hangi davet olursa olsun eğer insanın herhangi bir özrü veya onu engelleyecek bir şey yoksa daha icabet etmesi gerekir demiştir. Allah onlardan razı olsun kardeşlerim. Daha sonra diyor ki Allah Resulü Selam hediyeyi reddetmeyindir. Allah'ına söylüyor aleyhissalatu vesselam Kendisine bir hediye verildiği zaman hiçbir zaman reddetmezdi kardeşler. Ufak olsun büyük olsun. Kendisi de hediyeleşen birisiydi. Ve ama kendisine sadaka verildiği zaman ne yapmazdı? Asla ve asla kabul etmezdi. Birisi bir şey getirdiğinde, ey Allah'ın Resulü bu hediyemdir derse, onu hem yer hem ikram ederdi. Ama sadakam derse ne yapmazdı? Asla ve asla kabul etmezdi. Çünkü sadaka Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ve ailesine nedir? Haram kılınmıştır kardeşlerim. Evet, çünkü bir rivayette kardeşlerim, eğer hediye kabul edilmez ise insanlar arasında hoşnutsuzluk meydana gelir demiştir. Yani eğer bir insana içinizden gelerek ufak ya da büyük bir hediye veriyorsunuz, Ve o insan eğer hediyenizi hakil görerek küçük görerek kabul etmez ise sizde ne yapar o kimsaya karşı bir, bir nefret meydana gelir. Bir rivayette、e, Fazara kabilesinden oğullarından bir adam Allah Resulu Aleyhisselatu Vesselam、e, bir adam Fazara oğullarından bir adam Allah Resiine bir debe hediye ediyor. Daha sonra Onun karşılığını istiyor. Yani diyor ki ben sana deve hediye ettim. Sen de bir şey hediye et veya bir şeyler ver. Bunun üzerine Allah Nasûr Sallâh öfkeleniyor kardeşlerim. Ve bundan sonra diyor ki birisine hediye edilir. O da diyor daha sonra onun karşılığını ister diyor. Bundan sonra diyor ben o、e, Araptan sadece Kuraşi, Ansari, Sakafi ve Devsi kabilesinden başka hiç kimseden hediye kabul etmeyeceğim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani burada da ne vardır kardeşlerim? Birisini hediye ettiyseniz de ne yapmayacaksınız? Allah Karşılığını Allah beklemeyeceksiniz. Hediye edilmiştir ve olay bitmiştir. Çünkü, düşünün kardeşlerim dinimize baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nedir? Tehattu tehabb. Hediyeleşin. Neden? Çünkü hediyeleşmek Birbirinizi sevmenize sebeptir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. O yüzden kardeşlerim Müslüman toplumunda birbirlerine hediye eden, hediyeleşen bir toplum hakikaten birbirini seven ya da birbirlerini sevmeye sebep arayan bir topluluktur kardeşlerim. Bu da nedir? O toplumun birbirini sevmelerine sebep olur. Toplum olarak o kadar çok şeyleri terk ettik ki kardeşlerim. O yüzden bugün Müslümanların başına inen musibetler iniyor kardeşlerim. Inen iniyor. Allah selametlik esen versin Allah kardeşlerim. Allah. Ve daha sonra Allah Resulü aleyhissalatu ve selam sakın Müslümanlara da vurmayın diyor. Allah Resulü aleyhissalatu ve selam. Bilakis sözünüzde ve fiilinizde Müslümanlara yumuşak olun diyor Allah Resulü aleyhissalatu ve selam. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatu ve selam Ee, bir rivayette kardeşlerim Ayşe anamızdan gelen rivayette diyor ki Ayşe anamız Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne bir kadına ne de bir hizmetçiye asla ve asla eliyle vurmadı diyor. Ancak diyor Allah yolunda eğer cihad etmişse diyor. O zaman eline ne yaptı? Kılıcını aldı diyor. Ve kendi nefsı için asla ve asla intikam almak için o yola meyletmedi diyor. Ama ne zaman ki Allah'ım haramlarından bir haram cinendi, işte o zaman Allah için intikam aldı diyor Hazreti Ayşe, rədiyyallahu anhu an anhaz. Çünkü kardeşlerim affetmek takvaya daha yakın olandır. Ve bir müslümanı vurmak da haramdır kardeşlerim. Allah hepimize. Hayır versin kardeşler. Evet. 158 numaralı rivayet. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Hazreti Ali v.e. Allah'a emanet rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi v.e.sallam'ın sözü son sözü şu olmuştur: Namazı dikkat edin namaza. Sahip olduğunuz köleler, işçiler hakkında da Allah'tan korkun. Evet. Allah Azərevü, Ali sallallahu aleyhi v.e.sallam'ın Ölüm döşeğindeyken ümmetine son vasiyetlerinden bir tanesi kardeşlerim. Hatta son vasiyeti as-salat-i as-salat. Sakın ola ki namaz, namaz buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Sakın namazı terk etmeyin. Namazınıza devam edin. Namazınızı vakitinde ve güzel bir şekilde eda edin demiştir Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim düşünün. Bir kimse eğer namaz kıldığı müddetçe ne yapamazsınız? Onun kanını, malını ve canını helal göremezsiniz. Ve sahabenin de dediği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi namaz dışında hiçbir ibadetin terkini küfür olarak görmezlerdi ancak namazıdır. Çünkü namaz ne olmuştur? Dinimiz namazı kafirle mümin arasındaki bir çizgi koymuştur. Her kim namaza terk etmişse bilerek, kasteden, farklı olduğunu bile bile o kimse kafirdir buyurmüştür Allah Resûlü aleyhisselatu vesselam.、Ya. Ve yine son nasihatlarından bir tanesi de eliniz altındaki kölelerinize veya işçilerinizle diyebiliriz nedir? İyi davranın demiştir Allah Resûlülüm onların hakkında, onların hakları ile hukukları ile alakalı da Allah'tan korkun buyurmuştur Allah Resûlü Aleyhisselâm. Düşünün ki kardeşlerim eğer bir insanın kalbine、e, İslam yerleşmişse, huşu yerleşmişse ne yapamaz? Bu bütün azalarına işler. Çünkü neden hiçin Allah Resûlü Aleyhisselâm namaz namaz namaz diye hep nasihat ediyor? Çünkü Allah Kuran'da ne diyor? Muhakkak ki namaz İnsanı, bir Müslümanı her türlü fuhşiyattan, her türlü münkerattan, her türlü kötülükten alıkoyar. Eğer sizin kıldığınız namaz sizi kötülük yapmaktan,、e, kötü, haram yemekten veya ne bileyim içki içmekten, zina etmekten koruyamıyorsa, korumuyorsa, o kıldığınız namazda veya sizde namazı kastetmiyorum aşağı, o zaman sizde bir nedir? Bir kusur var kardeşlerim. Eğer hakkıyla kılınıyorsa o namaz... Allah Azze ve Celle asla ve asla yalan söylemez haşa. Kılınan namaz eğer insanı her türlü kötülükten, fuhşiyattan alıkoyuyorsa, o zaman biz demek ki eğer alıkoymuyorsa bizi, demek ki bizde bir problem var. Biz gerektiği gibi namazı kılmıyoruz kardeşlerim. Eğer bütün topluma yayarsanız bu nedir? Demek ki namaz, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın son vasiyeti olan namaz, demek ki Allah'ın istediği gibi yerine getirilmiyor kardeşlerim. Çünkü Allah namaz her türlü kötülükten, fuhşiyattan alıkoyardır. Eğer yaşadığımız toplumda, hele de o toplum Müslüman bir toplumsak ve her türlü münkarat, her türlü fuhşiyat alık başına gitmişse demek ki oradaki Müslümandan namaz kılmıyor kardeşlerim. فَوَيْلِلِّ <gülüyor> الْمُسَلِّينَ Vay o namaz kılanların hali ne diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın emsalleriyle imsan olun. Neden? Çünkü onlar kıldıkları namazdan habersizdir diyor Allah Azze ve Celle. Namazleyip geçmeyin kardeşlerim. Allah hepimize namazı hakkıyla edaydan kullarından ilesin kardeşlerim. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselam'ın bir tanesi nasihatlarından bir tanesi de sizin elinizde, altında olan işçilerinize, kölelerinize, hizmetçileriniz hakkında da Allah'tan korkun buyurmuştur. Allah Mesulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine kardeşlerim demek ki bir insan ölüm döşeğindeyken kendi çoluğuna, çocuğuna, akrabasına veya sözünü dinlediği kimselere ne yapması gerekirmiş? Namaz. Namaz diye ne yapar? Ee, tavsiye, vasiyet etmesi Allah Mesulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin.、Evet. 159 numaralı rigayet. Okmak istersen sen tamam sen burun biraz Türkçe sizeyip buyur Kö, kardeşim kölelere kötü davranma evet bu bu derler adı Allah man devlet <gülüyor> edildiğine göre o insanlara şöyle derdi biz sizi hayvanların hastalıklarını bilen bayraklardan daha iyi bilir、e, tanırız ey hay, en hayırlarınızı da en kötülünüz de muhakkak ki biz biliriz sizin en hayırlarınız hayri bekleriz kötülüğünden emin olunanlardır. Ee, en kötüleriniz de hayribetlenmeyen, fenalığından emin olunmayan ve kölesi de azat edilmeyendir. Evet. Biz sizlerin hayırlılarınızı da şerlileriniz de biliriz diyor. Ebu Darda radıyallahu anh. Sizin hayırlılarınız kendisinden hayır murat edilen, ümit edilen ve Şerrinden emin olan kimsedir. Sizin şerrleriniz ise hayrı ümüdedilmeyen, umulmayan ve şerrinden emin olunmayan kimsedir. Velayi ütik muharrarahu ve、e, kendi kölesini de、e, azat etmeyen kimsedir. Kardeşlerim, hayırlı kimsə ve şerrli kimsə nereden anlaşılır? Nasıl anlaşılır? Yaptığı fiillerden, yaptığı amellerden, neyle uğraştığından ve fiillerinden, sözünden anlaşılır kardeşlerim. Ve bir insanın hayırlı mı, şerli mi olduğunu anlamak istiyorsanız neye bakın? Neyle uğraştığına bakın ya. Neyle uğraşıyor bu adam? Ne yapıyor? Müslümanların hayrı için mi uğraşıyor? İnsanlara tevhid et, tevhidi öğretmek için mi uğraşıyor? Yoksa beyhude şerlerle mi uğraşıyor? Yok. Doğru dürüst ilim yok. Amel yok. Müslümanların arasını bölmek için mi uğraşıyor? Fitne için mi uğraşıyor? Ne yapacaksınız? O insan hayırlı bir kimse mi? Yoksa şeyin mi ameline bakacaksınız kardeşlerim? Ne için yaşıyor? Ne yapıyor? Ne yapmak istiyor? Amacı ne? Veya düşüncesi ne? Fikri ne? Ümmeti Muhammed'i düşünüyor mu? Bu ümmet nereye gidiyor? Biz nereye gidiyoruz? Düşünebiliyor mu? Düşünebiliyor mu? Nedir? İşte o kimse nedir? Hayırlı kimsedir. Onun sözüne ve ne yapmak gerekir? Amirine bakmak gerekir. Hayırlı kimse kendisinden hayır ümit edilen kimsedir ve şerrinden emin olunan kimsedir. Şerli kimseyse, kötü kimseyse, ondan hayır ümit edilmez kardeşler. Ne kendisine, ne de başkasına bir hayrı olmaz dokunmaz ve o kimsenin şerrinden de emin olamazsınız. Her an ne yapabilir o kimseden bir kötülük gelebilir. Sizi terk eder, cemaati terk eder, size selam vermez, belli bir yere kadar sizi kullanır, ondan sonra köprüden geçene kadar der, dedir de, cemaati de terk eder. İyi bakın kardeşlerin bu kimselerine, ne din kalır ne de iman kalır. Ve kendisinin işte kınadığı yok falan tekvirci, flançe tekvirci dediği kimselerin durumuna düşen. o kimseler gibi yarın aynanın karşısına geçer, herkesi tekfir ettiği gibi kendisini tekfir eder gider kardeşlerim. Allah korusun. Evet. O yüzden Allah Azze ve Celle bizleri kardeşlerim hayra anahtar şerre kilit eylesin kardeşlerim. En güzel şey bu. Hayra anahtar olun. Şerre de kilit olun kardeşlerim. Sizi yanınıza gelen insan Allah'ı hatırlasın. Konuşmanız, sohbetiniz hep Allah olsun, din olsun. Bugün iki kişi bir araya, iki Müslüman diyorum, iki kişi demeyim. Bir araya geldiğinde sohbetlerine, senin araban ne? Modeline. Evin var mı, parkın var mı? Kadınlar bir araya geldiğinde ne yapar? İşte şunun eşyası, falanın eşyası, falanın şeyi, filanın şeyi. Allah için bir kelime kullanıyor. din adına, İslam adına bir kelime konuşun kardeşlerim. Bugün yanınıza gelen insanlar desinler ki ya falancanın yanına gidelim de, bir Allah'ı hatırlayalım, bir Allah kelamı işitelim, bir Rasul kelamı işitelim, bir imanımızı arttıralım. Sahabe ne derdi gelin, bir saat iman edelim. Yani ne yapalım? Allah'ın kitabından konuşalım, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden konuşalım, imanımızı artıralım diye bir araya gelirlerdir. Bunun için toplanırlardı. Yoksa beyhude işler için asla bir araya gelmemişlerdir kardeşlerim. Düşünün iki sahabe yolda bir araya yürürlerken aralarına bir taş ayırdığı zaman bir araya geldiklerinde birkaç saniye sonra hemen yürürler. Sanki ayrılmışlar, saatler, günler geçmiş de tekrar bir araya gelmişler gibi hemen ne yaparlardı? Selam. Selamun Aleyküm diye hemen birbirlerine selam verirlerdi. Hayır için bir araya gelirlerdi. Kardeşlerim bu hakikaten şu anda yani Müslümanlar olarak bizim en büyük eksiklerimizden bir tanesi kardeşlerim. Allah için bir araya gelmek ve Allah'ın dinini mütala etmek kardeşlerim. Allah hepimize やめ Ben Seyir、işte、Hoca gibi bir saat yapmıyorum. Genelde kırk beş dakika falan. Kırk tırk beş dakika yapıyorum. Seyir <gülüyor> Hoca <oldu>. bir saat. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bununla ikdifa edelim inşallah. Allah hepimize、e, hayır versin. Allah azze ve celle hepimizi hayra anasar olan şevre kilit olanlardan eylesin inşallah. Bir şey mi? <gülüyor> Kitabı mı elli almıştı? 私はあなたの会話をしてくれている。あなたの会話をしてくれている。あなたの会話をしてくれている。あなたの会話をしてくれている。あなたの会話をしてくれている。あなたの会話をしてくれている。 すぴょんぴょん、ありがとうございました。